Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz bir haftalık aradan sonra Özellikle 3 Temmuz'dan sonra buradaki programlarımızın çoğunda futbol konuşmak istiyoruz ama öyle gelişmeler yaşanıyor ki bunu sürdürebilmemiz imkansız. Öyle bir hafta daha geçirdik. Ben isterdim ki işte en azından Şiki davası başlayana kadar futboldaki güzellikleri her şeye rağmen yaşanan güzellikleri konuşalım isterdim ama Türkiye'de bir kere çuval dedindi ve ne kadar yamasanız da e, içindeki ürün neyse o e, dökülmeye devam ediyor. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyoruz ama olmuyor. Ne oldu? Geçen haftanın daha doğrusu hala hazırdı. Devam eden e, haftanın olayı e, çevrecilik çevre ve şehircilik bakanı e, Erdoğan Bayraktar'ın açıklaması. Erdoğan Bayraktar e, bir Galatasaray kongre üyesi ama aynı zamanda Trabzonlu ve Trabzon sporlu. Şimdi bizim ülkemizde bir de böyle bir şey var. Birçok üst düzey yetkili birden fazla kulübün kongre üyesi oluyor. Fahri üyesi oluyor. Bilmem neyi oluyor. Bu siyasetin bir cilvesi. Herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Kimse de sormuyor. efendi sen bu kulübün üyesiysen Başka kulüplere sempati duymanız tuhaf. Çünkü futbol taraftarlığı yeri geldiğinde öyle e, kıyaslamalar yapılır ki efendim işte neredeyse insanlar evet neredeyse de insanlar din değiştirir ama takımını değiştirmez denir. Fakat bu siyasetçiler için öyle değildir. Onlar maşallah e, her gittikleri şehirde o şehrin takımının e, kaşkolunu kolunu renklerini, boyunlarına asarlar. Aslında uzatmayalım. Ee, Erdoğan Bayraktar, Trabzon'da bir açıklama yapar, yaptı ve şöyle dedi: Merak etmeyiniz, meğerden söylüyorum. E, Trabzonsporumuzun kupasını almak için ince ince ayarlar yapıyoruz. Tabii Fenerbahçe Kulübü taraftar yöneticisi ayaklandı yani büyük bir tepki gösterdi ee, en azından sosyal paylaşım sitelerinde bunu gördük verilen yapılan açıklamalarda gördük sonra bakan efendime söyleyeyim bu açıklamasını düzeltme ihtiyacı duydu ee, dedi ki söylediklerimi yanlış anlamayın Efendi yani nasıl anlamayalım Trabzonsporumuzun kupasını almak için ince ince ayar yapıyoruz. Şimdi sonra düzeltmesi de şu oldu. O ince ince ayarı yapanlar biz değiliz. İşte şike davası üzerinde yetkili olan işte yargıdır, futbol federasyonudur falan demeye getirdi. Güya dili sürüşmüş. E tabi ata alan üstülere geçti. Fenerbahçe kulübü zaten ee, Birçok şaya üretiliyor hakkında. işte Düştü, düşürülecek. Yok işte affedilse bile kupası elinden alınacak. Ee, bu türden bir açıklamada gelince açıkçası Fenerbahçeliler e, haklı olarak serzenişte bulundular. Haklı olarak tepki gösterdiler. Şimdi burada neticede Fenerbahçe aleyhine bir karar çıksa dahi yarın öbür gün Demek değildir ki bir bakan bugün çıkıp bu lafı edebilir. Şimdi zaten mevcut ortamda sorunumuz da bu. Yani siyaset yeri geldiğinde yargıya yol gösterici oluyor. istikamet gösterici oluyor. Yeri geldiğinde hiç oralı olmuyor. İşte yine siyasette mecburen iç içe girmek zorundayız. Şimdi Hatırlarsanız Ergenekon davası için dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ben bu davanın avukatıyım demişti. Akabinde Cumhurbaşbakan da ben de bu davanın sağcısıyım demişti. Şimdi ikisi hakkında da herhangi bir işlem başlatılmadı yargı tarafından. Ama Kemal Kılıçdaroğlu gitti, Silivri'de bir takım ziyaretlerde bulundu, görüşünü açıkladı. Onun hakkında şimdi bir fezleke hazırlandı. Daha bir gün, iki gün önce e, İlker bu tutuklandı. Başbakan dedi ki, e, arzumuz tutuksuz yargılanmasıdır. E, bir, yani arzumuz tutuksuz yargılanmasıdır diyen kim? Başbakan. Bu yargıyı yönlendirme olmuyor da, efendime söyleyeyim, e, gidip bir takım insanları ziyaret etmek mi tutuklu olsalar dahil yönlendirme oluyor. E i̇şte görüyorsunuz siyaset e, bir takım kurumlarla ilişkisini e, turuma göre değiştirebiliyor. E, Hasılı e, spordan sonra daha doğrusu Gençlik ve Spor Bakanı e, Suat Kılıç da şike davası için bir açıklama yapıyor. Efendim bu benim kişisel görüşümdür diyor. Yani bana göre diyor 58. madde değiştirilsin işte kulüplere ceza verilmesin. Şahıslara verilsin. Biz de itiraz ediyoruz. Efendim bu kulüpler dediğiniz kimlerdir? Kulüpler dediğiniz şahısların oluşturduğu bir şeydir. Yani şimdi bir kulübün başkanını alın, genel sekreterini alın, futbolcularını alın, teknik direktörünü alın. Geriye ne kalıyor? Pencere. Kapı, merdiven, çatı. O kişilerin yarattıkları şeylerdir kulüpleri kulüp yapan. Yani gene örnek de vermiştik. Lefter'in attığı gollerdir. Can Bartu'nun attığı gollerdir. Aykut Kocaman'ın attığı gollerdir. Wesel'in için kazandığı şampiyonluktur. Metin Oktay'ın golleridir. Baba Hakkı'nın golleridir vesaire vesaire. Bunların ürettiği bir tarihtir bu kulüpler. E bunların yaptığı iyiler, iyilikler o kulüpleri var ediyorsa kötülükler de o kulüplerden bir şey götürür. Hasılı kişileri yaptığı kulüpleri var eden şeyler olumlu ya da olumsuz. Dolayısıyla bir ceza verildiğinde, verilmesi gerektiğinde kulübü ayrı tutmak diye bir şey olamaz. Bir bakan böylesine hassas konularda açıkladığı görüşü ya makamı adına yapar ya da yapmaz. Çünkü onun kişisel görüşünü açıklama gibi bir durumu yok. Onun kişisel diye açıkladığı görüş bakanlığın görüşü olarak algılanır. Hatta iktidarın görüşü olarak algılanır. O yüzden de Erdoğan Bayraktar sadece Fenerbahçe, e, Trabzonspor'u temsil etmiyor. O çevre ve şehircilik bakanısa, bu memleketin bütün vatandaşlarını temsil ediyor. Kendisine oy veren, vermeyen. O yüzden boynuna bir Trabzonspor kaşkolu atıldığında Trabzonspor'luk yapamaz. Yapmak istiyorsa istifa etmek zorundadır. Fenerbahçe kulübü de zaten bugün bir açıklama yaptı ve bakandan gereğinin yerine getirmesini istedi. Aradan sonra devam edelim bu konuya. Bırak, yoluna bak, her şey yenilenir Hayat geri gelir, arkadaşlar geri gelir başlar geri gelin Oh, yeah. Bugüne kadar e, AK Parti hükümetinde bir GAF'tan dolayı ya da bir başarısızlıktan dolayı kimsenin istifaretine şahit olmadık. Hele ki bakan düzeyinde. Dolayısıyla Erdoğan Bayraktar'ın Fenerbahçe aleyhine yaptığı açıklamadan dolayı görevi bırakacağını düşünmek bana hayal gibi geliyor. Ama olur mu? Vallahi futbolunda gücünü unutmayalım. Yasa değiştiren bütün siyasi partileri hemen hemen bir araya getiren bir gücü olduğunu da düşünürsek futbolun pekala mümkün olabilir. Ee, şimdi ustalık dönemi bir e, iktidarı idrak ediyoruz. Yani Başbakan Erdoğan dedi ki ustalık dönemindeyiz. Şimdi ustalık döneminde bakıyorsunuz Erdoğan Bayraktar böyle bir açıklama yapıyor. İdris Naim Şahin şarkılar, türküler, resimler, her şey terör olabilir diyor. Bunlar bir üst üste gelince haliyle bu ustalıktan açıkçası tedirgin olmaya başladık. Şimdi 26 Ocak'ta yaklaşıyor. 26 Ocak'ta Türkiye Futbol Federasyonu toplanacak ve Şike durumunu açıklığa kavuşturan hangi hallerde takımlar küme düşürülür ya da düşürülmez durumunu açıklığa kavuşturan 58. madde talimat, futbol disiplin talimatının 58. maddesi görüşülecek. Bu ne demek oluyor? Biraz genel kurula odaklanalım. Şimdi Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Dedi ki efendime söyleyeyim biz talimatın, dan şikenin kaldırılmasını istemiyoruz ama ama diyerek aslında niyetini ortaya koyuyor. Neymiş? Ee, işte en azından teşebbüsse ayrı ceza verilsin. Şuna ayrı ceza, buna ayrı ceza. Şike yaptı kesinleşse de bir takımını düşürün. Bir yandan bunu söylüyor, bir yandan da işte biz 58. maddede şikenin e, çıkartılmasını istemediklerinden topu Türkiye Futbol Federasyonu'na atıyor. 26 Ocak'taki toplantıya biz e, katılmayı düşünmüyoruz ama kaos daha da büyümesin diye gideceğiz. Evet. Burada aslında bir satranç oynanıyor. Karşılıklı hamleler yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Ahmet Çakar'ın da e, benim paralelimde bir analiz oldu. Ben Radikal'de yaptım. O da Sabah gazetesinde böyle bir analiz yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nu kulüpler e, OEFA'nı kullandığı gibi kullanmak istiyor. Yani OEFA nasıl ki Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden attırdıysa federasyonu kullanarak, Şimdi kulüpler de Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla şike maddesini değiştirmek istiyorlar olumlu sonuçlarını üstlenecekler, olumsuz sonuçlarda ise efendim biz yapmadık, federasyon yaptı diyecekler. Ve federasyon da karşı hamlesini geliştirdi. 26 Ocak'ta buyurun hem küme düşürme olmasını istiyorsunuz, hem de bu kararı benden alın istiyorsunuz. O zaman gelin kendi maddenizi değiştirin ve ne haliniz lazım görün demeye getiriyor federasyon. Şimdi zaten bu Şike iddianamesinin tapelerini okuduğumuzda Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, aldığı her kararda kulüplere yaranması gerektiği inancı var. Yani başkanlar şöyle konuşuyorlar federasyon başkanı hakkında. Ya sen kimsin? Seni öyle kim seçti? Biz seçtik. Sen nasıl bizim aleyhimize karar alırsın? E tabi şimdi bir kulüp bir federasyon başkanının bütün kulüpleri memnun etmesi mümkün olmadığına göre illaki birinin aleyhine olacak o karar. Ama bunu kabul etmek istemiyor kulüpler. Hele de en güçlü kulüpler istiyorlar ki e, yaptıkları ettikleri hiçbir hatadan dolayı cezalandırılmasınlar. Küfür ettiklerinde tuygunlerinde olmasın bir adam yaralama olduğunda olmasın taraftar eylem olay çıkartma olmasın başkanlar yanlış deneşmelerinde olmasın Hiçbir şekilde ceza istemiyorlar. Çünkü onlara göre o federasyon falan filan onların menfaat için orada ve onlar seçmiş. Böyle bir iklimde açıkçası e, adalet aramak da saçmalık. Kimden, şimdi kulüplerin böyle gördüğü bir federasyonun adalet dağıtması mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun delege yapısı değişmediği sürece e, bu iş olmaz. Futbol'da adalet olmaz. Ee, bu işi herhalde şöyle yapmak lazım. Yani böyle bir şey olmayacağına göre. Hakikaten lig Türk kulüklere vereceksiniz. İsinler, kendi aralarında yönetsinler ve istiyorlarsa şike yapsınlar, istiyorlarsa yapmasınlar. Hani e, çünkü böyle bir tiyatro oynayacağım ama tiyatroya saygısız olacak. Burada bir oyun içinde oyun var. Yani bize temiz, etik, Demokratik bir yapı varmış gibi efendim Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'de futbolu yönetir. Hayır efendim kulüpler yönetiyor dolaylı olarak. Yani Oysa ki özel bir federasyondan bahsediyoruz ama hayır da adam diyor ki parayı ben üretiyorum diyor. Yani ben yaratıyorum bu ekonomiyi. Dolayısıyla da benim istediğim olacak. Böyle bir yumurta tavuk durumu olduğu için de Türkiye'de bir de ayrıca kurumların birbirine saygısı, hürmeti olmadığı için, demokratik iklim kültürü hakim olmadığı için e, böyle bir oyun içinde oyunla devam ediyoruz. Evet, 26 Ocak'ta Danan'ın kuyruğu kopacak. Önümüzü göreceğiz. Bu Diğer yandan işte Futbol Federasyonu şayet e, kulüpler... Talimat değişikliğine yanaşmazsa bazı kulüpleri düşüreceğini söylüyormuş. Böyle duyumlar var. Federasyon başkanı istifa edebileceği söyleniyor. Bu benim de öngördüğüm bir durumdur. Vesaire vesaire birçok dedikodu ortalığı kasıp kavuruyor. Son bir ara veriyoruz ve finalde birlikte olacağız. <gülüyor> Yapamam. Mazim bu kadarmış Bozdurup harcayamam Değil var her şeyin Altında satamam Ben unuttum dünü. Geçmişle yatamam Yine akşam Yanıyor yansın sigaram Yine aşk. Yaşam, yanıyor yansın sigaram Yine aşk Aklım kıt, deliyim anlayamam Benim aklım zor, sorsan cevaplayamam Yine akşam, yanıyor yansın sigaram Yine aşk var, dönüyor dünya Yine akşam, yanıyor Aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam, yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam, yanıyor yansın sigaram. Yine aşk. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da Pastaşmalardasınız. Programımızın son bölümündeyiz. Yine de biz futbola bir şans verelim ve şöyle geride kalan günlerin neler getirip neler götürdüğüne bakalım. Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 2-0 geriye düştü karşılaşmada. Samsun Spor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Ancak Samsun Spor galatasaray mücadelesi Türk futbolunun e, ne kadar seviyesinin düşük olduğunu gösterdi. Bir Samsun Spor vardı ki inanılmaz inanılmaz attı golleri geçelim. O golleri halı sahada yemezsiniz açıkçası. Defans i̇şte anlayışı bir felaketti. Hani da yanıltan bir maç olabilir e, Samsun Spor maçı. O yüzden Galatasaraylıların dikkat etmesi gerekiyor. E, Samsun Spor hakikaten bu ligin ee, seviyesine değil diyeceğim ama bu ligin de seviyesi çok iyi değil. Yani daha doğrusu olması gereken seviyede değil. 3 ee, önemli transfer yaptılar. Ee, ara transferde önemli oyuncular aldılar. Onların katkısıyla eğer e, yükselirlerse, iyi bir noktaya gelirlerse kendilerine haklarını iade ederiz tekrar. Beşiktaş kolu kanadı kırılmış. Hani Elinde avucunda ne varsa gitmiş. Hem maddi olarak oyuncuları yıldız oyuncuların birçoğu satılmış, kaçmış, kaçmak zorunda kalmış. Ee, en iyi gözüken oyuncusunun da maç zorunda satıldığını öğrenen bir takıma karşı Beşiktaş Ankara'da Ankara Gücü'yle boşsuz berabere kaldı. Ee, Ankara Gücü hâle can derdinde Ligde kalmak için. Çırpınıyor. Başkanı var. imza yetkisi yok. 14 Ocak'ta bir genel kurulacak. Ne olacak ne bilecek bilemiyoruz. Şöyle bir tuhaflık var tabi. Ankara gücü e, aslında Süper Lig'e 12 Eylül Cuntasının e, isteğiyle çıktı. Türkiye Kupası'nı kazandığı için otomatikman Süper Lig'e alındı. Bu 12 Eylül'ün bize kazandırdığı bir şey. Efendim Özelim bugünlerde malumunuz 12 Eylül Cuntası yargılanıyor. Kenan Evren ve Arkadaşları, hayatta olanlar müebbetle yargılanıyorlar. Tarihin mi, futbolun bir cildesi olarak böyle bir dönemde kendisini süper lige, lige çıkarttı Ankara gücü de ligde savaş veriyor. Kalma, e, kümede kalma savaşı veriyor. Enteresan bir e, tesadüf oldu diyelim. Tesadüf zaten enteresandır ya. Efendim söyleyeyim, e, Tabi Ankara gücünün bu hallere düşmesinde Melih Gökçek ve oğlunun da büyük katkısı var. Onların Ankara gücünü ele geçirme ihtirasları kulübün bu noktaya gelmesinde de büyük pay sahibi olmalarına neden oldu. Cemal Aydın döneminde bir tek adam yönetiminin hakimi olduğu Ankara gücü artık neredeyse 3 ayda bir başkan seçer hale geldi bir türlü başkanını bulamıyor. Çünkü bir sürü hesap var, kitap var. Muhtemelen eski yöneticiler alacak, verecek meslelerinden kulübü bloke ediyorlar. Transfer sıkıntısı yaşıyor. A2 ile mücadele ediyor. E, Koceli Spor'un e, ikincilikte sürdürdüğü bir mücadelenin benzerinde Ankara gücü Süper Lig'de yapacak. Ve ikinci arada iyi başladılar. Mersin'i yendiler. Beşiktaşlar'ın da bir puan aldılar. Dört puan iyi başlangıç oldu ilginlik yarısında aldıkları puanları düşünürse mükemmel bir başlangıç. Beşiktaş, Beşiktaş Beşiktaş'taki sorun Hilbert. Hilbert sakatlandı. Beşiktaş bu puan kaybını yaşayacağını adım gibi biliyordum. Çünkü Beşiktaş'ın yükseliş trendine girmesini sağlayan 2-3 oyuncudan biri Hilbert. Birisi Enz, birisi Hilbert. Diğer işte Fernandesin katkısıdır. Eee Karvalhal daha önce de söylemiştim Dinamo Kiev'de deplasmanda oynadıkları son saniyede yedikleri golle kaybettikleri maçtan bu yana doğru kadro seçimi yapıyor. O yüzden de bu kadro e, iyi gitti. Ama o kadronun en önemli ayaklarından biri olan Hilbert sakatlandı ve Beşiktaş bu hafta büyük sıkıntı yaşadı. E, Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe ise e, sahasında İlk yarısında bayağı zordurma düştü. Antep karşısında 1-0 yenikti. Ama ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle Antep'i 3-1'le geçti ve Galatasaray takibini sürdürdü. Tabi Antep'in 10 kişi kalması da Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Bunu belirtelim. Fenerbahçe çok iyi değildi. Fenerbahçe çok iyi değil. Geçen seneki Fenerbahçe değil tabii ki. O yaşanan olaylardan Ayrı tutamayız. Bir sıkıntı var Fenerbahçe'de, bir spor ve sıkıntısı var özellikle. Trabzonspor, Trabzonspor yere iyi başladı, iki galibiyet, ligi de galibiyetle kapatmışlardı ilk Tabi Tabii Trabzonspor mu demek lazım, Burakspor mu demek lazım, onun da açıkçası tartışmak gerekiyor. Geçen sene attı 19 gol'e, Burak bu 19 maçta ulaştı mükemmel bir performans gösteriyor Burak Yılmaz. Parmak ısırtıyor. Tek başına Trabzonspor'u sırtlıyor. Hakikaten biz radikalde şöyle bir manşet attık. atacak manşet Burak'mıyor. Yani şimdi Burak'sız bir manşet daha doğrusu hep Burak üzerinden, ismi üzerinden bir sürü başlık attık bugüne kadar. Ama artık ne atacağımızı şaşırıyoruz yani. Bundan sonra sadece Burak yazmak yeterli olacak galiba. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar e, görüşmek dileğiyle dedim ama bir parantez açayım son e, saniyede diyelim. Adana Demirspor e, özlediğimiz bir futbol takımı e, taraftarıyla futbol coğrafyamızın en güzide en güzel takımlarındandır. Kalbim her zaman onlarla birliktedir. Taraftarıyla e, başkadır, başka bir iklimlendir. Adana Demirspor Galatasaray'la Türkiye Kupası için geldi İstanbul'a. Yıllar sonra bir büyükle mücadele etti. 4-1 yenildiler ama sahada asla boyunları bükülmedi. Mükemmel bir oyun oynadılar. Parmak kısırklar birçok Süper Lig takımından daha fazla bu ligde oynamayı hak ettiklerini gösterdiler. Taraftarı muhteşemdi. Kalbi soldan yana atan bir taraftar grubuna sahip Adana Demirspor İnşallah eee tekrar süper lige döner. Öyle renklere bizim çok ihtiyacımız var. Çok. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.